أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. İlâ âhiril âyâd sadakallâhu'l-azîm. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Münafikûn Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. Medine'de Peygamber Efendimiz'in Beni Mustalik gazvesinden dönüşünde yolda nazil olmuş, Münafikûn adını almış bir sureyle karşı karşıyayız. Bu haftaki dersimizde bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah okumaya başlıyorum. Münafıklardan söz ettiği için ve surenin ilk ayetinde münafikun kelimesi geçtiği için sureye münafikun adı verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de münafıklardan söz eden sadece bu sure değildir. Diğer medeni surelerde de münafıklardan söz edilir. Zaten münafık Medine toplumunun insanıdır. Mekke'de münafıklara pek rastlanmaz. Kafirlerin güçlü, Müslümanların zayıf olduğu bir ortamda bir kafirin ben de Müslümanım diye münafıklık yapmasına gerek yoktur. Çünkü böyle bir ortamda bir kafirin ben Müslümanım diye münafıklık yapması ona hiçbir avantaj kazandırmadığı gibi onun zararına çıkar. Çünkü Müslümanların alaya alındığı, işkenceye maruz bırakıldığı öyle bir ortamda bir kişinin ben Müslümanım demesi adeta işkenceye adaylığını koyması anlamına gelir. Onun için Mekke'de münafıga pek rastlanmaz. Münafık, Medine toplumunun insanıdır. Medine'de zuhur eden münafıklık hareketi, o günden bugüne yeryüzünde hiç bitip tükenmeden devam ede gelmiştir. Sure'de münafıkların İslam'a ve Müslümanlara, Kin ve nefretleri anlatılır Yine münafıkların Karakteristik özellikleri anlatılır Münafıkların Medine'de Oluşumuyla alakalı Kısa bir özet sunalım Medine'de Evs ve Hazreş diye iki Arap kabile yaşamaktadır Bunlar uzun yıllar Kendi aralarında devam eden Savaşlar neticesinde Çok yorulmuşlar Karşılıklı birbirlerinden çok kan dökmüşler, çok adam öldürmüşler. En sonunda her iki tarafın da üzerinde ittifak ettikleri bir şahıs etrafında toplanmaya, bu savaşlara bir son ver vermeye kar karar verirler. Bu şahıs da Medine'nin eşrafından olan Abdullah bin Übey bin Selul'dur. Bu adama tam Krallık tacını giydirecekler iken, Mekke'de zuhur eden İslam daveti o günlerde, o atmosferde Medine'ye ulaşır. Medine'ye ulaşmasını da şöyle kısaca söyleyelim. Medine'de etnik bir grup olarak Yahudiler de yaşamaktadır. Yahudiler yıllar yılı Medine'deki Evüs ve Hazreç dediğimiz putperest Araplara hava atmışlar. Hele bir bekleyin, ahir zaman nebisi geliyor. Biz kitabımızdan ismini öğrendiğimiz o peygamberi beklemek üzere dünyanın birçok coğrafyasından Medine'ye geldik. Ahir zaman nebisinin gelmesi yaklaştı. Onun nefesi üzerimize düşmeye, gölgesi üzerimize düşmeye başladı. Ayak sesleri kulağımıza gelmeye başladı. Onun adı Ahmet'tir. Allah ona Furkan diye bir kitap indirecek. Onun kıblesi Kabe olacak. Biz o peygambere iman edeceğiz. Onun arkasında öyle güçlü kuvvetli bir ordu oluşturacağız ki Ey putperest Araplar! Sizin de putlarınızın da kökünü kazıyacağız diye yıllar yılı Medineli Yahudiler Medineli Evüs ve Hazreç'e hava atmışlar. Nihayet bir gün Mekke'den Medine'ye gelen bir kervan bir haber getirir. Mekke'de Muhammed isminde bir peygamber zuhur etmiş. Allah ona vahiy indirmeye başlamış diye bir haber gelir. Evis ve Hazreç yani putperest Araplar kulak kabartırlar. Derler ki ya galiba şu Yahudilerin yıllardır sözünü ettikleri peygamber zuhur etmiş. Elimizi çabuk tutalım. Bu şerefi onlara kaptırmayalım. Bu son peygambere onlardan önce biz iman edelim diye, Evis ve Hazret yani putperest Araplar bir heyet gönderirler Mekke'ye. Birinci akabe biatı diyoruz. O heyet peygamber efendimizle görüşür, iman eder, Medine'ye dönerler. Daha sonra 75 kişilik bir heyet daha gönderir Medineliler. ikinci akabe biatı denilen bir biatla onlar da Peygamber Efendimizle görüşüp iman ederler ve Medine'de İslam daveti yayılmaya başlar. Sevgili Peygamberimiz önce Esat bin Zürareyi, sonra da Musab bin Ümeyri muallim olarak gönderir Medine'ye tebliğci olarak gönderir. Bu iki sahabenin çalışması sonucunda Medine'de İslam'ın girmediği bir tek ev kalmaz. Her evden bir kaç kişi Müslüman olur. Daha sonra Peygamber Efendimiz de Medine'ye hicret buyurunca Medine'de Müslümanlar artar. Tam bu esnada işte Abdullah bin Übey bin Selul'un da krallığı suya düşer. Medine'de herkes Müslüman olunca, çevresindeki akrabaları Müslüman olunca Abdullah bin Übey bin Selul münafığı ve Çevresindeki adamları da sap gibi ortada kalmak istemedikleri için biz de Müslüman olduk deyiverirler. Aslında Müslüman olmadılar ama çevrelerindeki Müslümanların desteğini kaybetmemek için krallığım suya düşmesin diye ben de Müslüman oldum deyiverir. İşte Medine'de münafıklık hareketi böylece başlar. Çok cins tavırlar sergiler bu Abdullah bin Übey bin Selul. Peygamber Efendimiz Cuma hutbesine çıktığı zaman mescide gelir zaman zaman ayağa kalkarmış. Dinleyin ey Müslümanlar. Peygamberiniz konuşuyor. Allah onu sizin şehrinize hicret ettirmekle size çok büyük izzet ve şeref kazandırmıştır. Sakın peygamberinizin itaatin dışına çıkmayın. Onun emir ve nehirlerini iyi dinleyin diye mescitte ayağa kalkarmış. Hatta Müslümanlardan kimileri otur ey münafık senin ne olduğunu biliyoruz diye yeninden tutup oturturmuş çok cins tavırlar sergiliyor bazen bazen peygamber efendimizi üzecek sözler söylüyor peygamber efendimiz sahabesiyle istişare ediyor mesela sahabeden birisi diyor ki ya Rasulallah çok görme siz hicret etmeden önce bu adam kral olmak üzereydi sizin hicretiniz bunun krallığını suya düşürdü ona karşı yumuşak davranın der işte Medine'de böylece münafıklık hareketi açığa çıkmış olur. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah Münafıkun suresinin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. İza ca'akal munafikun. Münafıklar sana geldikleri zaman ey peygamberim. Kalu neşhedu in le rasulullah. Derler ki biz şahadet ederiz ki kesinlikle sen Allah'ın resulüsün. Vallahu ya'lemu inneke lerasul. Allah bilir ki sen gerçekten Allah'ın resulüsün ey peygamberim. Vallahu yeshhadu inel munafikina lekadibum. Yine Allah şahit ki bu münafıklar yalan söylüyorlar. Bakın Geliyorlarmış Peygamber Efendimiz'in huzuruna, yemin üstüne yeminle, tekit üstüne tehkitle şöyle diyorlarmış. Biz şehadet ederiz ki muhakkak, kesinlikle sen Allah'ın elçisisin. Bakın burada üç tane yemin var. Neşhedü ifadesi bir yemindir. Sonra inneke'deki inne tekit ifadesi bir yemindir. Le Rasulullah'daki lam Lam tekit'tir bir daha yemin. Bakın yemin üstüne yeminle, tekit üstüne tekitle diyorlar ki sen Allah'ın resulüsün ey Muhammed. Biz buna şahadet ediyoruz. Allah da diyor ki vallahu ya'lemu inneke lerasul. Allah bilir ki sen Allah'ın elçisisin ey peygamberim. Onların ne dediği önemli değil. Onlar ister desin, ister demesin. Onlar ister şehadet etsin, ister etmesin ey peygamberim. Allah biliyor ki sen Allah'ın Resulüsün. وَاللّٰهُ yeşhedu اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ lekadibun Yine Allah şahit ki münafıklar yalancıdır. Bakın söz doğrudur. Biz şehadet ederiz ki ey Muhammed sen Allah'ın Resulüsün sözü doğrudur. Hüküm olarak bu söz doğrudur ama söze inanmadıkları için münafıklar yalancıdır. Mesela bir kafir. Ben şehadet ederim ki Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisidir dese bu söz doğru ama bu sözü söyleyen kişi inanmadan söylediği için o Müslüman değildir, o yalancıdır. Bakın müminler için sıdık, münafıklar için kizip kavramı birbirinin mukabili, birbirinin zıttı olarak kullanılır. Sıdık nedir? Doğruluk. Gönüldekiyle dildekinin aynı olmasına sıdık denir. Yani bir insanın kalbiyle dilinin aynı olmasına ya da içiyle dışının aynı olmasına kalbiyle sözünün aynı olmasına sıdık denir. Bir Müslüman ben şehadet ederim ki Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu ve Resulüdür derken diliyle kalbi aynıdır İşte bu sıdıktır. Kizip ise bunun tamamen zıttıdır. Gönüldekiyle dildekinin ayrı ayrı olması, kalptekiyle dildekinin ayrı ayrı olması, yani insanın içiyle dışının ayrı ayrı olması, işte bu da kiziptir. Allah Kur'an'da bir ayeti kerimesinde buyurur ki, Yekulûne bi'elsinetihim ma leyse fî gulûbihim Şu münafıklar dilleriyle kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar. Kalpleri ayrı, dilleri ayrı. Bakın geliyorlarmış Peygamber Efendimizin huzuruna münafıklıkları anlaşılmasın için, maskeleri düşmesin için diyorlarmış ki yemin üstüne yeminle biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün diyorlar. Allah da diyor ki Allah şahit ki onlar yalan söylüyorlar. Yalan münafıklığım vazgeçilmez bir özelliğidir Her yalancı münafık değildir Ama her münafık mutlaka Yalancıdır Yalan hakikatin hilafına bir beyandır Ve yalan bir toplum içinde Toplum üyelerinin Birbirlerine itimatlarını bitirir Sevgili peygamberimiz Bir hadislerinde buyururlar ki Yalan ile iman bir kalpte Asla cem olmaz Yine başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü buyururlar ki Bir kul yalan söylediği zaman onun vücutundan dışarıya öyle pis bir koku yayılır ki onunla birlikte olan melek o kokunun dehşetinden bir mil o kimseden uzaklaşır. Yalan gerçekten çok kötü bir şeydir. Peki ne diyor Allah bu ayetinde biz Müslümanlara? Ey Müslümanlar yalan münafıklık alametidir. Yalan münafığın işidir. Siz asla yalan söylemeyin. Münafıklık özelliğini asla üzerinizde taşımayın. Ne pahasına olursa olsun, yalana tevessül etmeyin, doğru söyleyin. Peki, bundan sonra Rabbimiz buyurur ki, اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ cünneten. Bu münafıkların bir özelliği daha varmış, o da yemin etmek. Bakın diyor ki, onlar yeminlerini kalkan yaparlar, yeminlerini siper yaparlar, yeminlerinin arkasına saklanırlar da, fasaddu اَنْ سَب۪يلِ hem kendilerini Allah yolundan uzaklaştırırlar, hem de çevrelerindeki insanları Allah yolundan alıkorlar. Sadde an hem müteaddi bir fiil hem de lazım bir fiil, hem kendilerini o yeminlerle Allah yolundan alıkorlar, hem de çevrelerindeki Allah kullarını Allah'a kulluktan da soğuturlar. Kendilerini nasıl Allah yolundan alıkoyuyorlar? Bakın. Yeminlerini kalkan yapıyorlar, yeminlerini maske yapıyorlar ve yeminlerinin arkasında, o maskenin arkasında yiyecekleri naneleri çok rahat yiyebildikleri için kendilerini garantiye alıyorlar. Müslümanlardan gelebilecek tehlikelere karşı o yeminleriyle kendilerini garantiye alıyorlar. Böylece Müslüman ol olma yoluna girme gereği de duymuyorlar. Yani... Eğer diyorlar münafıklığımız anlaşılırsa peygamberin ve Müslümanların karşısında iki kere yemin patlattık mı biz onları inandırırız. Hem peygamberi ikna ederiz hem de Müslümanları kendi Müslümanlığımıza inandırırız diyorlar. Böylece cesaretleniyorlar ve Müslüman olma yoluna da girmiyorlar. Yani o yeminleri kendilerini Allah'a kulluktan alıkoyduğu gibi Çevrelerindeki insanları da Allah'a kulluktan soğuturlarmış. Nasıl? Bozuk düzen yaşadıkları o Müslümanlığı gören çevresindeki İslam'ı bilmeyen yeni Müslüman olan kimseler onların vaziyetlerine bakınca İslam'dan soğurlarmış. Bugün de aynısını yapanları görüyoruz. Adam konuşuyor. Efendim biz de Müslümanız. Bu dinin tahsilini biz de yaptık. Biz de İmam Hatip mezunuyuz. Biz de ilahiyat me mezunuyuz ama bu kadarı da fazla canım diyor. Mesela bir kızcağız ömründe bir kerecik evlenir, bir gelinlik giymesinde ne sakıncası var? Saptırıyor insanları. Biz de imam hatip mezunuyuz. Biz de din tahsili gördük ama bu kadarı da fazla. Mesela kadın tepeden tırnağı örtünmek zorunda değil. Birisi program yapıyordu. Toplumun hoca bildiği birisi yaşlı bir kadınla. Karşısındaki kadın bir iç muhasebesi yaptı. Dedi ki hocam vallahi ben de örtünmek isterdim ama babadan anadan örtünmem gerektiğine dair bir eğitim almadım. Toplumdan da böyle bir eğitim almadım. Örtünemedim. Ben de isterdim filan diye bir söze başladı. Karşısındaki hoca güya hoca dedi ki hayır hayır sen örtülüsün dedi. Halbuki kadının başı da açık. Kolları da açık, her tarafı açık. Sen örtülüsün dedi. Bunu duyan kadın bir fetva aldı, bir ruhsat aldı. Hala o kadın çıplak geziyor. Ne yaptı bu adam? O kadını saptırdı. Bildiniz kimden söz ettiğimi bildiniz. Yani bakın mesela bir insan eline bir kerpeten alsa, vücutundan etler koparsa, sonra çevresindekilere dönüp dese ki ya bu çok zevkli bir şey. Ben zevkine bir türlü doyamadım. Gelin bir de siz yapın diye çevresine bunu alıştırsa tamam belki bugün et koparan yok ama din koparanlar var. Namus koparanlar var. İffet koparanlar var. İnsanları uyuşturucuya alıştıranlar var. Aynısı değil mi? Ne fark eder? Bakın Allah diyor ki onlar hem kendilerini Allah'a kulluk yolundan uzaklaştırırlar hem de çevrelerini saptırırlar. Peki niye böyle yaparmış bu insanlar? Zelike bi enhum amanu sim mekeferu. Bunun sebebi şudur diyor Allah. Onlar önce iman ettiler, sonra küfrettiler. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bunu birkaç şekilde anlıyoruz. Dilleriyle inandık dediler, iman ettik dediler, hayatlarıyla, yaşantılarıyla, amelleriyle, hayat programlarıyla reddettiler. Bugün de bu tür insanları görmek mümkün. Namaz var mı var? Farz diyor, inanıyorum. Peki niye kılmıyorsun? Canım bizden söylemesi, biz bu işin edebiyatıyla meşguluz. Birileri de amelini gündeme getirsin. Oruç var mı var? Cennet hak mı hak? Cehennem hak mı hak? Hesap kitap var mı var? Var var var ama var dedikleri şeylerin kokusuna bile hayatında rastlamak mümkün değil. Yani diliyle inandık diyorlar. Hayatlarıyla da diyorlar reddediyorlar. Birinci mana bu. İkinci mana bu adamlar Medine'de yöneticiler, makam mansıp sahibi insanlar, müdür, amir insanlar. Yani gerçekten ekonomik ve siyasal gücün sahipleri Medine'de bunlar. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret buyurunca bir beklentiyle iman etmişler. Demişler ki herhalde yeni gireceğimiz bu din diğer insanlara karşılık bize bir ayrıcalık tanır. Bize bir üstünlük, ruçhaniyet tanır, bize bir öncelik tanır demişler. Halbuki bu dinde ayrıcalık sadece takva ve teslimiyettedir. Onun dışında hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur, üstünlüğü yoktur, ruçhaniyeti yoktur. Bu beklentiyle girmişler. Daha sonra bir bakmışlar ki o din kendilerine diğer insanlardan bir ayrıcalık, bir üstünlük tanımıyor demişler ki bize bir ayrıcalık tanımayan bir dinde hayır yoktur demişler sonra dönü vermişler. Evet önce inandılar sonra küfrettiler. Onlar böyle bir tavır sergileyince de fe tubi ala kulubihim fehum la yafkahun. Allah da onların kalplerine mührünü bası verdi. Böylece artık onlar duymaz, duygulanmaz hale geliverdiler. Fıkhetmez Anlamaz kavramaz hale geliverdiler. Peki ben bunu söyleyince ya da Rabbimiz bunu söyleyince aklınıza şöyle bir soru geldi mi? Peki bu adamların suçu neydi? Eğer Allah bu adamların kalplerine mührünü bastığı için bunlar iman edemeyecek bir konuma gelmişlerse, duymaz duygulanmaz bir hale gelmişlerse peki bunların suçu ne diye aklınıza bir soru geldi mi? Hayır hayır Allah herkes için bir kalp yaratmış o kalp içinde bir kilit yaratmış. O kilidi kapatan ve açan Allah'tır. Kapattıran ve açtıran kulun kendisidir. Mesela bir insan Hazreti Ömer Efendimizi örnek vereyim. 40 yaşına kadar kalbini kapattırmış. Ya Rabbi ben bu kalbimi kullanmak istemiyorum. Ben iman etmek istemiyorum. Ben bu kalbimle duymak ve duygulanmak istemiyorum demiş, kapattırmış. Ama 40 yaşından sonra vazgeçi vermiş. Ya Rabbi ben ettim sen etme. Ben artık bu kalbimi kullanmak istiyorum. Benim kalbimi açıver ya Rabbi demiş. İradesini o istikamette kullanmış. Allah da onun kalbini açı vermiş. Bir Müslüman 50-60 yıl Müslümanca bir hayat yaşar, kalbi açıktır. Ama irtidat eder, dinden döner. Hayır hayır ya Rabbim. Ben bu kalbimi kullanmak istemiyorum. Kapatıver der. Allah da onunkini kapatı verir. Eğer zorunlu olarak Allah kalplerine mührünü vurduğu için bunlar Müslüman olamıyor diyorsa e şu anda birçok kafir Müslüman oluyor. Nasıl Müslüman oluyor? Müslüman da kafir oluyor. Ha Allah kimseyi ne imana zorlar ne küfre. <gülüyor> <gülüyor> dileyen iman etsin, dileyen küfresin demiş Rabbimiz. Öyleyse bu insanların kendi tercihine bırakılmış bir konudur. Onlar böyle bir tavır alınca Ya Rabbi biz bu kalplerimizi kullanmak istemiyoruz deyince Allah da onların kalplerini kapatıvermiş. Ve izâ ra'ethum Sen onları gördüğün zaman ey peygamberim buke etsamuhum Onların cisimleri Onların kalıpları, kaportaları Senin hoşuna gider. Allah Allah. Bakın insan Bir maddeden bir de manadan ibarettir. İnsan bir ruhtan bir de bedenden ibarettir. Bu ayeti kerimesinde Rabımız diyor ki sen o münafıkları gördüğün zaman ey peygamberim onların görüşleri fikirleri, ruhları basiretleri, anlayışları ahlakları, hayaları, iffetleri senin hoşuna gider demiyor da onların cisimleri onların kalıpları kaportaları senin hoşuna gider. Ciğeri beş para etmeyen insanlar ama dış görünüşleri de çok süslü püslü insanlar. Çok zengin oldukları için, elit tabakaya mensup oldukları için böyle kelli felli insanlar, kelle kurak yerinde. Sen onları gördüğün zaman onların cisimleri, onların kalıpları, kaportaları senin hoşuna gider ey peygamberim. Ve in yekulu tesma'li <Sessizlik> kavlihim. Konuşsalar... Sen konuşmalarını dinlemek istersin. Ağızlarından bal damlar, güzel konuşurlar, tümturaklı laf ederler, düzgün konuşurlar, edebiyat parçalarlar. Düzgün konuştukları için ey peygamberim sen onları dinlemek istersin. Ama ağızlarından hayırlı hiçbir şey çıkmaz. İşte şu anda da çıkıyorlar milletin karşısına televizyonda ülke ekonomisi diyorlar. Toplumu doyuracağız diyorlar. Ülke yönetimi diyorlar. Şöyle yapacağız, böyle edeceğiz diyorlar. Ama bir saat, iki saat dinleyin. Ağızlarından bir tek ayet çıkmaz. Ağızlarından bir tek hadis çıkmaz. Allah'a yarayacak, İslam'a yarayacak, Müslümanlara yarayacak bir tek cümle bile duyamazsınız. Ke ennehum huşubun musennede. Sanki onlar duvara yaslanmış keresteler gibidir. Allahu Ekber. Bakın. Müthiş bir teşbih yapmış Rabbimiz. Sanki o münafıklar ey peygamberim duvara yaslanmış keresteler gibidir. Ya da üzerlerine elbise giydirilmiş kütükler gibidir onlar. Bir kütüğe elbise giydirseniz adam olur mu? Bir keresteye elbise giydirseniz adam olur mu? Hayır yahu yine kütük kütüktür yine kereste kerestedir. Niye böyle dedi Allah? Geliyorlarmış peygamber efendimizin meclisinde bir yere yaslanıyorlarmış. Duvara yaslanmış keresteler gibi, dinler gibi görünüyorlarmış, jest ve mimikleriyle sanki Peygamber Aleyhisselam'ı dinler gibi görünüyorlar, bazen gülüyorlar, bazen başlarını sallıyorlarmış, sanki anlamış gibi. Allah diyor ki hayır hayır ey Peygamberim, onlarda ruh namına bir şey yok. Senin sesin duvara çarpıyor, sana geri dönüyor. Ha duvar ha bunlar, bunlar asla dinlemezler, bunlar asla anlamaya ve dinlemeye yanaşmazlar. Topraktan sökülmüş, hayatiyet özellikleri bitmiş, ne yaprak açar, ne çiçek verir, ne meyve verir, ne de gölgesinde insanları istifade ettirir. Böyle zerre kadar hayır olmayan sanki duvara yaslanmış kerestelerdir onlar ey peygamberim. Yahsebune Kulla sayhatin aleyhim bir de onlar her bir sayhayı, her bir sesi, her bir çığlığı kendi alehlerinde zannederler. Şehirde Müslümanlar bir yürüyüş yapsınlar, bir devinin bir kıpırdanış gerçekleştirsinler, bir hareket gerçekleştirsinler. Hatta bırakın bir yürüyüşü, Müslümanlar bir tekbir getirseler, hatta bırakın bir tekbiri, birisi bir öksürü verse ötleri kopar. Niye? Ya galiba Müslümanlar uyanıyor. Galiba bu Müslümanlar diriliyor, bizim münafıklığımızı anladılar da bizim üstümüze yürüdüler Galiba hesap sorma zamanı geldi diye ötleri kopuyor. Çünkü yüzleri incecik bir perdeyle örtülüdür. Basit bir rüzgarla yırtılı verecek bir perdeyle örtülüdür. Her an inen ayetlerin kendilerini deşifre edeceği korkusuyla, Allah'ın gönderdiği surelerle her an içlerinin dışlarına vurulacağı endişesiyle, kafirliklerinin münafıklıklarının anlaşılacağı endişesiyle tir tir titrerler. Korkarlar, bir tekbir sesi duyuverseler, bir öksürük sesi duyuverseler, her bir sesi, her bir sayhayı kendi aleyhlerine bilirler. Humul adu, onlar gerçek düşmandır ey peygamberim. Fahderhum, onlardan uzak dur. Onlara bulaşma, onlardan uzak dur derken, sevgili peygamberimize Rabbimiz şunu söylüyor. Ey peygamberim. Kendi gündemini kendin ayarla. Gündemini onlara bağımlı kılma. Gündeminin onların belirlemesine izin verme. Yani onlar şöyle dediler ben de şöyle diyeyim. Onlar şöyle yaptılar ben de şöyle. Hayır hayır peygamberim. Sen onlara rağmen onlara binaen bir hayat yaşama. Gündemini Allah belirlesin. Gündemini vahiy belirlesin ey Müslüman. Fahverhum <gülüyor> onlardan uzak durun. Gatelahumullahı. <gülüyor> Allah onların belasını versin. Enna <gülüyor> yufekun Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Nasıl da hidayetten ve Allah'a kulluktan iraz ediyorlar. Allah belasını versin onların. Allah kahretsin onları. Bir insanın bir insana beddua okuması kötüdür ama hele hele o bedduayı okuyan Allah'sa bir düşünün. Ve izâ gîle lehum. Onlara dendiği zaman te'âlev. Yesteğfir <gülüyor> Kum Resulullah. Gelin resul Ekrem sizin için Allah'a ıstığfar etsin, sizin bağışlanmanız için Allah'tan af dilesin dendiği zaman levvev <gülüyor> ruusuhum başlarını dikerler ve ra'eytehum yasuddu vehum müstekbirum kibirlenerek, müstekbir davranarak oradan uzaklaştıklarını görürsün ey peygamberim. Bakın zaman zaman Müslümanların bulunduğu ortamda bu münafıkların ağızlarından nifaklarını açığa verecek açığa vuracak bir kısım sözler bir kısım davranışlar zuhur edince çevrelerindeki Müslümanlar diyorlarmış ki Yahu Allah korusun bu sözü nasıl söylediyse bu söz seni dinden çıkarır hemen tevbe et git Peygamber Aleyhisselam'a Peygamber Aleyhisselam senin adına Allah'a ıstığfarda bulunsun senin bağışlanman için Allah'a ıstığfarda bulunsun deyince gitmezlermiş Peygamber'e bakın Abdullah bin Übey bin Selum az evvel sözünü ettiğimiz Medineli münafıkların reisi bir defasında nifakını açığa çıkarıcı bir davranışta bir sözde bulunmuş. Yanındaki Müslüman demiş ki ya bu sözü nasıl söyledin sen? Bu elfazı küfürdür. Sen kafir oldun. Git peygambere. Peygamber senin adına Allah'a ıstığfar etsin deyince Abdullah bin Übey bin Selum münafığı şöyle diyor. O Muhammed namaz kılın dedi, kıldık, oruç tutun dedi, tuttuk, zekat verin dedi, verdik, bir tek ona secde etmediğimiz kaldı, gitmeyeceğim, ona secde etmeyeceğim. Şuna bakın, böyle edepsizin birisiyim, Abdullah bin Übey bin Selun. Bu ve benzeri ayetlerden anlıyoruz ki, Peygamber Efendimizin ümmeti adına ıstığfar etme yetkisi vardır. Ümmeti için dua etme yetkisi vardır. Bir de geçen hafta okuduğumuz Cuma suresinden anladığımıza göre Peygamber Efendimiz'in ümmetini tezkiye etme, onları arındırıp tertemiz hale getirme yetkisi vardır. İşte bakın, gidin Peygamber'e, o sizin adınıza Allah'tan af dilesin deyince gitmiyorlar. Allah da diyor ki bakın, Sevaun aleyhim, onlar için müsavidir ey Peygamberim. Estağferte lehum, Emlem lahum İster onlar için istiğfarda bulun, ister istigfarda bulunma ey peygamberim. İster onların bağışlanması için bana dua et, ister dua etme ey peygamberim. Müsavidir. Lem lem yafir lahum Allah ebediyen onları bağışlamayacak. Allah Allah. Allah ebediyen onları affetmeyecek. Niye affetsin de Allah? Düşünün bir insan Allah'la dalga geçsin. Peygamberle dalga geçsin, Müslümanlarla dalga geçsin ve Allah da onu affetsin. Mecbur mu Allah affetmeyi? Bakın Allah diyor ki bu adamlar bu münafıklıktan vazgeçip doğru dürüst Müslümanlar olmadıkça, bu küfürlerinden vazgeçip mümin olmadıkça ben asla onları bağışlamayacağım. Çünkü yehdil Allah böyle fasıkları asla hidayete ulaştırmaz böyle fasıkları asla doğruya iletmez. Humul ladine yekulun onlar şöyle diyen kimselerdir diye bir ayeti kerimeye geldik. Bu ayeti kerime bu surenin iniş sebebini gündeme getiren bir ayeti kerime. Bakın ayeti önce okuyayım. Onlar şöyle diyen kimselerdir. La tunfiqu ala men 'inda Rasulillah hatta yanfaddu diyorlar ki ''Şu peygamberin etrafındaki gariban Müslümanlara yiyecek vermeyin, bu Müslümanlara değer vermeyin, bunlara evlerinizi aşmayın, bunlara ekmek ve su vermeyin, yiyecek vermeyin de dağılıp gitsinler, yok olup gitsinler, telef olup gitsinler.'' Allah Allah! Olayı ben şöyle kısaca bir özetleyeyim. Sözlerimin başında demiştim ki bu sure, peygamber efendimizin beni mustalik gazvesinden dönüşünde... Yolda nazil oldu demiştim ya bakın İmam Buhari efendimizin bize aktardığı Zeyd bin Erkam efendimizden bir bilgi var o bilgiyi aktarayım. Zeyd bin Erkam efendimiz diyor ki ben çocuktum amcalarımla birlikte beni Mustalık seferine ben de gittim. Seferden dönüşümüzde Allah'ın Resulü bir yerde konaklama emri verdi ordu konakladı. Az ileride bir su kaynağı vardı. Su içmek için oraya doğru koştum. Baktım ki orada 5-10 tane Müslüman vardı. Onlardan ikisi kavga ediyordu. Bir tanesi Mekke'den Medine'ye hicret etmiş bir muhacir Müslüman sahabe, öteksi de Medine'nin yerlisi bir ensar. İkisi kavga ediyorlardı. Medine'de şey Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslüman Medine'nin yerlisi olan ensardan birisinin başına vurdu. Başını kanattı. Orada olan bu olaya şahit olan Abdullah bin Übey bin Selul münafığı şöyle dedi. Ey Medineliler besle kargayı oysun gözünü. Bu belayı başımıza siz getirdiniz. Bu Mekkelileri Medine'ye davet etmeseydiniz. Bunların Medine'ye girmelerine izin vermeseydiniz. Evlerinizi bunlara açmasaydınız, yiyeceklerinizi bunlarla paylaşmasaydınız, bunları adam yerine koymasaydınız, bunlar bu hale gelmeyecekti. Siz yaptınız bunu. Şehirlerinizi, şehrinizi açtınız. Evlerinizi açtınız. Yiyeceklerinizi bunlarla paylaştınız. İşte bunlar da palazlandı ve bizden birinin başını yaracak şekle geldi. Besle kargayı oysun gözünü. Ey Medineliler, bir daha bu Muhammed Aleyhisselam'ın çevresindeki Mekke'den hicret etmiş gariban, zavallı Müslümanlara yiyecek vermeyin, yardım etmeyin. Evlerinizi onlara açmayın. Bunlar dağılıp gitsinler, yok olup gitsinler. Allah Allah. Şu lafa bakın. Ben bunu duyunca diyor Zeyd bin Erkam Efendimiz, tüylerim diken diken oldu, beynimden vurulmuşa döndüm. Ya bu adam Peygamber Efendimiz için... Mekke'den Medine'ye hicret etmiş gariban Müslümanlar samimi Müslümanlar için bu sözü nasıl söyleyebildi diye hayretten dona kaldım. Koşarak amcamın çadırına gittim. Amcama haber verdim. Amcam da Peygamber Efendimize haber vermiş. Peygamber Efendimiz beni çağırdı. Gittim. Dedi ki oğlum gerçek mi söylediklerim? Gerçekten bunu söylediler mi? Duydun mu? Vallahi ya Resulallah bu kulaklarımla duydum dedim. Allah'ın Resulü çok üzüldü. Biraz sonra Abdullah bin Übey bin Selun münafığını ve çevresindeki adamlarını çağırdı. Onları sorguladı. Dedi ki: "Siz böyle bir şey dediniz mi?" "Hayır vallahi ya Resulallah. Biz böyle bir şey demedik. Allah şahit ki biz böyle bir şey nasıl söyleyebiliriz?" "Ya Resulallah bize inanmıyorsun da küçücük bir çocuğa mı inanıyorsun?" dediler. Ve peygamber efendimiz onları doğruladı tasdik etti beni de yalancı çıkardı. Ben üzüldüm diyor öyle üzüldüm ki ömrümde o kadar üzüldüğümü hatırlamam diyor. Sonra Allah'ın Resulü hemen orduya hareket emrini verdi. Gece geç saatlerde orduya hareket emrini veriyor. Sevgili peygamberimizin o saatte orduya hareket emri verdiği hiç görülmemişti diyor. Altı saat yürüdük diyor gecenin altında. Ayaklarımız şişti ve bir yerde sabaha doğru bir yerde konaklama emri verince herkes olduğu yere yığıldı kaldı. Kimsenin kimseye bir tek laf edecek ne imkanı vardı ne de gücü ve takati herkes olduğu yere yığılıp uyuyup kaldı. Niye yapmış peygamberimiz onu biliyor musunuz? Dedikoduyu önlemek için, fitneyi önlemek için. Eğer o yolculuğa çıkarmasaydı, 6 saat onları yürütmeseydi, o ona söyleyecekti, o ona söyleyecekti, bir arbede yaşanacaktı, fitne çıkacaktı. Bakın, hareket halindeki toplumlarda, cihat içindeki toplumlarda, inanın, şu bizim toplumda olduğu gibi dedikoduya, fitneye pek rastlanmaz. Gidin şu anda Suriye'de, gidin şu anda Mısır'da, gidin şu anda Afganistan'da, Filistin'de. Bizim içimizdeki kadar dedikodu ve fitne yoktur. Niye? Akan su duruluğunu muhafaza eder. Durgun su kokuşmaya mahkumdur. Bizim toplum gıybet toplumu, bizim toplum dedikodu toplumu, fitne toplumu. Bakın sevgili peygamberimiz sahabe bunu gündeme getirmesin, kimse konuşacak zaman bulamasın diye 6 saat yürütü vermiş sabaha kadar. Vardığımız yerde diyor herkes uyuya kaldı ve sabahleyin de hemen bu sure nazil oldu. Peygamberimiz beni çağırtmış diyor. Gittim diyor Zeyt bin Erkam. Ben gelince ayağa kalktı peygamberimiz. Mübarek ellerini benim kulağıma şöyle koydu. Dedi ki bu çocuğun kulağı sadıktır. Allah bu çocuğun kulağını tasdik etti. Doğruymuş dedikleri dedi. Hemen ayetleri okudu. O kadar sevindim ki. Dün yalancı çıkmıştım. Bugün sadık çıktım. O kadar sevindim diyor. Biraz sonra Hazreti Ömer geldi diyor. ''Ya Resulallah sizi çok üzgün görüyorum.'' ''Filan filan sahabeye emret şu Abdullah bin Übey bin Selul münafığının kellesini getirsin.'' ''Bu kadar üzülmenize gerek yok.'' dedi. ''Sevgili peygamberimiz buyurdu ki ey Ömer civardaki kabilelerin Muhammed kendi yanındaki adamlarını öldürmeye başladı.'' demelerini mi istiyorsun? Herkes onları Müslüman biliyordu. 5-600 kadar münafık vardı Medine'de. Dış dünya onları bilmiyordu ki herkes onları Müslüman bildiği için Ey Ömer, dışarıdaki insanların Muhammed kendi adamlarını öldürmeye başladı demelerini mi istiyorsun? Ben asla böyle bir şey yapmam dedi. Biraz sonra Ömer gitti diyor. Abdullah bin Übey bin Selul münafığının oğlu geldi diyor. Oğlu iyi bir Müslüman. Ya Resulallah, duydum ki babam sizi çok üzmüş ve duydum ki Babamı öldürtmeyi düşünüyor musunuz? Ya Resulallah, rica ediyorum. Onu eğer öldürtmeyi düşünüyorsanız sakın bir başkasına yaptırmayın. Ona kırılabilirim. Ona küsebilirim. Ona düşmanca bir tavır takınabilirim. Ya Resulallah, eğer babamı gerçekten öldürtmek istiyorsanız bana emredin, onun kellesini ben getireyim. Allahu ekber. Şu evlattaki sadakate bir bakın. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, "Hayır." baban bizimle birlikte olduğu sürece biz ona iyi davranacağız onu öldürtmeyi düşünmüyorum dedi İşte bakın surenin nüzul sebebi bu ayeti kermede anlatılıyor ne diyormuş bakın o münafık diyor ki şu peygamberin etrafında Mekke'den Medine'ye hicret etmiş gariban Müslümanlara yiyecek içecek vermeyin dağılıp gitsinler yok olup gitsinler telef olup gitsinler peki Allah ne diyor ya Velillahi hazainus semawati vel ard. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarı Allah'a aittir. Ne oluyor ey münafıklar? Siz onlara yiyecek vermeyince onlar açlığından ölecek mi zannediyorsunuz? Sizin elinizdeki nimetleri bile size veren benim ey hainler. Size veren Müslümanlara veremez miyim? Sizi doyuran ben Müslüman kullarımı doyuramaz mıyım? Ne oluyor ey alçaklar? Göklerin ve yerin rızık hazineleri benim elimde değil miyim? Evet. Ama velakin'el münafıkîn la Münafıklar bu gerçeği anlayamazlar. Şu anda da, şu anda da yeryüzü kafirleri seleflerinin taktiğini uyguluyorlar. Müslümanlar yok olup gitsin diye, dinlerinden dönsün diye ekonomik ambargolar uyguluyorlar. Mesela Filistin'de yıllardır Müslümanlara ekonomik ambargolar uyguluyorlar. Başka yerlerde de Zannediyorlar ki kafirler, Müslümanlar da kendileri gibi dünyaya mideden bağlı. Zannediyor ki bu kafirler kendileri gibi Müslümanlar da bir dilim ekmek için takla atarlar. Dinlerini değiştirirler. Hayır, hayır, hayır. Müslümanların materyalist olmadıklarını münafıklar anlayamazlar. Evet, bir de şöyle demişler bakın. Lein لَاِنْ رَجَانَا ilel medineti Ya o esnada söylenmiş bu söz... Ya da daha sonra bilemiyoruz ama yukarıdaki söz de ilişkili olduğu biraz açık. O münafık bir de şöyle demiş bakın Abdullah bin Übey bin Selun. Yekulûne le-in racâna ilel-medîneti Medine'ye bir dönersek le-nuhricennel le-yuhricennel-e'azzu minhel-evel. Aziz olanlarımız zelil olanlarımızı oradan çıkaracaktır. Hele şu seferden bir dönelim Medine'ye sağ salim, azizler, şerefliler, şerefsizleri oradan çıkaracaktır. Şerefli kim? Kendileri. Medine'nin yerlisi ya. Zelil olanlar kim? Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar. Şu alçağın dediği lafa bir bakın. Sağ salim Medine'ye bir dönersek, aziz olanlarımız, zelil olanlarımızı oradan çıkaracak. Peki Allah ne diyor? Ve lillahi'l azzetu ve li resulihî ve İzzet ve şeref Allah'tadır. Allah'a aittir. İzzet ve şeref Allah'tan dolayı peygambere aittir. İzzet ve şeref imandan dolayı müminlere aittir. Aziz olan Allah'tır. Şerefli olan Allah'tır. Aziz ve şerefli olan peygamberdir. Aziz ve şerefli olan Müslümanlardır. Velakin'nü'münâfikîne la ya'lemûn ama münafıklar böyle bilmezler. Münafıklar nasıl bilirler? Onlara göre üstünlük, izzet ve şeref maldadır, makamdadır. Evinin tipi şöyle olan üstündür. Arabasının modeli şöyle olan üstündür. Makamı, koltuğu şöyle olan üstündür. Parası, pulu, altını, gümüşü şöyle olan üstündür. Münafıklar izzeti ve şerefi bunlarda görür. Bunlarda izzet ve şeref görenler bunları kaybettikleri anda izzetsiz ve şerefsiz bir konuma düşerler. Ama izzeti ve şerefi Allah'a Allah kullukta ve imanda gören bir Müslüman sırtındaki şu ceketi de dahil tüm dünyasını kaybetse o yine aziz ve şereflidir çünkü imanını kaybetmedi o cennete gidiyor. Ama izzeti ve şerefi parada makamda atta arabada görenler. Onları kaybettikleri anda yeryüzünün izzetsiz ve şerefsiz kimseleri olu verirler. Bakın Allah diyor ki: Bu münafıklar bu gerçeği bilmezler. Şimdi söyleyin Allah aşkına. Şu münafıklarda zerre kadar bir izzet ve şeref var mı? Eğer bunlarda zerre kadar bir izzet ve şeref olsaydı açıkça biz kafiriz derler, kimliklerini ortaya koyarlardı. Münafıklık yapmaya da gerek kalmazdı. Zerre kadar bir izzet ve şerefleri olmadığı için biz Müslümanız diye utanmadan bir de Müslümanları kandırıyorlar. Bakın bu adamlar inanmadıkları bir dinin namazını kılmak zorunda kalıyorlar. Mescide gelmek zorundalar. Namaz kılıyorlar. Değilse münafıklıkları açığa çıkacak diye namaz kılmak zorundalar. Bunlarda zerre kadar bir izzet ve şeref var mı? Bir düşünün. İnanmadıkları bir dinin namazını kılmak zorunda kalıyorlar. İnanmadıkları bir orucunu tutmak zorunda kalıyorlar. bir dinin orucunu tutmak zorunda kalıyorlar. İnanmadıkları bir dinin zekatını vermek zorunda kalıyorlar. Bunlarda zerre kadar izzet ve şeref yok. Ama buna rağmen onlar kendilerini aziz, Müslümanları zelil görüyorlar. Oğlu ne yapmış biliyor musunuz? Medine'ye dönüşte oğlu Medine'nin girişinde babasını durdurmuş. Ordu dönüyor, herkesin gözü önünde. Babasını devesinden indirmiş, aşağıda olacaksın demiş. Peygamber Efendimiz'e de ya Resulallah siz şöyle buyurun. Peygamberimiz de devesinin üstünde yüksekte, babası da yerde alçakta, kılıcı çekmiş oğlu. Diyor ki baba, Allah'a yemin ederim ki şu benim söyleyeceğim sözü ağzından yüksek bir tonda söylemedikçe seni Medine'ye sokmuyorum. Diyor ki, yeryüzünün en şerefli insanı Muhammed aleyhisselamdır, yeryüzünün en şerefsiz insanı da benim demedikçe... Herkesin duyacağı bir tonda bu sözü söylemedikçe vallahi seni Medine'ye sokmayacağım. Bakıyor ki babası iş ciddi. Duyun ey cemaat. Yeryüzünün en aziz, en şerefli insanı Muhammed Aleyhisselam'dır. Yeryüzünün en rezil, en adi, en şerefsiz insanı da benim diyor. Bu sözü sövlettiriyor babasına. Şimdi girebilirsin diyor Medine'ye. Böylece kim şerefli, kim şerefsiz bunu da oğlu ortaya koyu veriyor. Şimdi buraya kadar münafıklara seslendi Rabbımız ya da onları bize anlattı. Şimdi de bize seslenmeye başlıyor. Ya eyyühellezine âminu Ey iman edenler La tulhukum hükum emvalukum ve la evladukum an zikrillah Mal mülk derdiniz, mallarınızı, mülklerinizi çoğaltma tutkunuz, onları çekip çevirme endişeniz, bir de çoluk çocuk derdiniz. Evlad-ı derdiniz, çocuklarınızın istikbalini garanti etme endişeniz sakın ha sizi zikrullah'tan alıkoymasın. Allahu Ekber. Ey Müslümanlar, bu münafıkların özelliğidir. Onlar mal mülk derdiyle, evlad-ı derdiyle Allah'ın zikrinden gafil olurlar. Siz öyle yapmayın. Ey Müslümanlar, ne dükkan tezgah derdiniz, ne mal mülk çoğaltma derdiniz... Ne de çoluk çocuk endişeniz sizi zikrullah'tan alıkoymasın. Peki zikrullah nedir? Zikrullah birinci anlamıyla namazdır. Kur'an-ı Kerim'de zikir namaz olarak anlatılır. Öyleyse şöyle diyelim ey Müslümanlar. Dünyalık çoğaltma derdiniz, mal mülk derdiniz, çoluk çocuğunuzun istikbalini garantileme endişeniz... Sakın ha sizi beş vakit namazdan alıkoymasın. Bu münafıkların işidir. Sakın ha münafıklık özelliğini üzerinizde taşımayın ey Müslümanlar. Zikrin ikinci anlamı cuma hutbesidir. Geçen haftaki dersimizde cuma suresini okurken ne demişti Rabbimiz? Cuma günü ezan okununca bütün alışverişlerinizi, bütün meşguliyetlerinizi terk edip zikrullaha koşun. Zikrullah da hutbedir demiştik. Öyleyse Ey Müslümanlar, dünyalık derdiniz, çoluk çocuk endişeniz sakın sizi cumadan alıkoymasın, hutbeden alıkoymasın. Üçüncü anlamıyla zikir, cihat demektir. Ey Müslümanlar, mal mülk derdiniz, dükkan tezgah derdiniz, çoluk çocuk derdiniz sakın sizi Allah yolunda bir cihattan Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılma cehdu gayretinden ya da Allah'ın istediği Müslümanca tavırları sergileme cehdu gayretinden sizi alı koymasın. Zikir Kur'an demektir. Ehli zikir de ehli kitap demektir. Kur'an-ı Kerim'de zikir deyince kitap anlaşılır. Öyleyse ey Müslümanlar, mal mülk derdiniz, çoluk çocuk endişeniz sizi Allah'ın kitabına gitmekten alıkoymasın. Gece gündüz Allah'ın kitabını tanıma, Allah'ın kitabını okuma, öğrenme ve onu hayatınıza aktarma kavganızdan aman sizi alı koymasın. Hiçbir meşguliyetiniz sizi kendinizi Kur'an'ın eğitimine teslim etmekten alı koymasın. Bu münafıkların işidir ey Müslümanlar. Siz münafıklık özelliğini üzerinizde taşımayın. Ya da bir de zikir hayatımızın her bir konumunda hayatımızın her bir kademesinde Allah'ın bizden istediklerini hafızamızda canlı tutup ona göre bir hayat yaşamanın adına zikir denir. Öyleyse ey Müslümanlar dünyalık endişeleriniz çoluk çocuk endişeleriniz sizi Allah'ın istediği kullukları gerçekleştirmekten alıkoymasın. Ve men yef'al zâlike kim böyle yaparsa fe'ulâike humul hasirun. işte onlar gerçekten Sıfırı tüketenlerdir, hüsrana mahkum olanlardır, kaybedenlerdir. Allah korusun kimi Müslümanlar dünyalık derdiyle bir de çoluk çocuğunun istikbalini garanti etme endişesiyle Avrupalara gittiler, Almanyalara, Fransalara gittiler. Çoluk çocuklarının istikbalini garanti adına gittiler ama orada birçoğu çocuklarını kaybetti. O ortamda çocuklarını kaybettiler. Güya çocuklarının istikbali için gitmişlerdi Avrupa'ya ama birçoğu orada çocuklarını kaybetti. Kimisi Almanlaştı, kimisi Fransızlaştı, kimisi gastavuzlara düştü, kimisi meyhanelere düştü. Kimisi işte kafir kızlarıyla birlikte oldu. Allah korusun kaybetti. Burada da evlerini otel olarak kullananlar bakın. Akşam evlerine giderken koltuklarının altında iki tane ayet, iki tane hadis götürmeyenler, çeki senedi, borcu derdi, dükkanı tezgahı evlerine taşıyanlar, evlerini otel olarak kullananlar, para kazanacağım diye çocuklarının dini hayatıyla ilgilenmeyenler, onları da kaybettiler çocuklarını. Yapmayın ey Müslümanlar! Böyle yaparsanız hem dünyanızı hem okumanızı kaybedersiniz. ''Nimma razaknakum min kabli en ye'tiye ahadekumul mevtü'' Bir de size, sizden birinize ölüm gelip de ''Feyekulu'' şöyle demeden önce ''Rabbim, ey Rabbim, levla akkarteni ila ecelin garip'' ''Ya Rabbi, az bir süre beni erteleseydin, az biraz bana zaman tanısı, tanısaydın da'' ''Feessattaga'' ben sadaka verseydin ''Veekum minas salihin'' Ve ben salihlerden olsaydım diyeceğiniz bir gün gelmeden önce de benim size verdiğim imkanlarınızdan infak edin. Evet insan öyle diyecekmiş biriktirmiş yığmış tam ölüm gelip çatınca da diyecekmiş ki ya Rabbi çok acele oldu. Ne olur ya Rabbi biriktirdim bunları dağıtacaktım bunları infak edecektim. Bana şöyle üç beş gün bir müsaade etsen de bu işi de yapsam infak etsem ve salihlerden olsam diyeceğiniz bir gün gelmeden önce gelin infak edin. Kafanızda bilgi mi var? Onu sır küpü gibi toprağın altına taşımadan yana olmayın. Mezara götürmeden yana olmayın. Birilerine anlatın. Aklınız mı var? Sizinle istişare edenlere aklınızda yol gösterin. Böylece aklınızın infakını gerçekleştirin. Doğurabilecek bir sıhhatte misiniz ey kadınlar? 2-3 yılda bir doğurarak, Bedeninizin infakını gerçekleştirin. Boz zamanınız mı var? Allah'ın kitabını okumaya, Peygamber aleyhisselamın sünnetini öğrenmeye verin Böylece boz zamanın infakını gerçekleştirin. Arabanız mı var? Arabası olmayanları istifade ettirin. Telefonunuz mu var? Telefonu olmayanların hizmetine sunun. Böylece Allah'ın size verdiği, diğerlerine vermediği nimetleri, o nimetlerden mahrum olan insanlarla paylaşın. Böylece infak edin. Şunu da unutmayın ki bir kulun eceli geldi mi bir saniye bile Allah onu ertelemez. Geçmiş olsun. Eğer siz hayatta infak etmediyseniz siz ölünce o mallar çocuklarınızın mülkiyetine intikal eder. Onlar infak etseler bile onların defterine yazılır. Öyleyse ey Müslümanlar gelin hayattayken infakınızı gerçekleştirin. Vallahu Habirun bi Tamalun. Unutmayın ki Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Dikkat ederseniz bu surede yalandan söz ettiğim o münafıklık özelliği sakın siz üzerinizde taşımayın dediğim, yeminden söz ettiğim o münafıklık özelliği sakın siz çokça yemin etmeyin dediğim. Sonra onlar Allah adına bir fedakarlığa asla yanaşmazlar. Siz öyle olmayın, infak edin dediğim. Siz izzeti ve şerefi Allah'a kullukta görün dedi. Dünya malı mülkü çoluk çocuk derdiğim, Münafıklar gibi sizi Allah'ın zikrinden, cihattan, namazdan, cumadan alıkoymasın dedi. Böylece Rabbimiz münafıklara benzemeyin diye bize de bir uyarıda bulundu. Bu ayetlere iman edip onlar istikametinde bir hayat yaşayan kullarından eylesin Rabbim hepimizi. Bu sure böylece tamamlandı. Önümüzdeki hafta sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanak Allahu Mevabit Hamdik. Eşhedu Allah İlahe Illa Anta Astafiruk Wa Tobi Leik. Walhamdulillahi Rabbil Alemin.